الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين الحمد لله رب العالمين ولا عدوانا إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين Amma ba'du fe in asdaq al-hadith kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa al-umuri muhdathatuha wa iman dersinin 135. dersine devam ediyoruz elhamdülillah Orada da imanın rukunlerindedir 5. rukun ahiret gününe iman ahiret gününde de, imanda da eşratus sa'a yani kıyamet alametlerinde kıyamet alametlerinde de küçük alametlerdeydi. Küçük alametlerde de fitnenin ortaya çıkışını anlatıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitnenin alametlerinden demiş ki fitne ortaya çıkar. Biz o fitnelere anlatıyoruz. geçmişte. Ne fitne oldu? Gelmişten olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Onları işleyeceğiz inşallah. Bundan önce altı fitne işledik. Bugün yedinci. Bu fitneleri niye iman dersinde işliyoruz? Çünkü asıl da tarih bir ibrettir. Allah Teala diyor ki tarih ibrettir ibret alın. Ayette geçtiği gibi peygamberlerin kıssalarını Allah Subhanahu ve Teala bize anlatıyor, tarihlerin anlatıyor, örnek veriyor, insanlardan örnek veriyor, kavimlerden örnek veriyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadislerinde geçmişlerin bize hatalarını, iyilerini anlatıyor. Neden? Biz ibret alalım, aynen hataya düşmeyelim. Çünkü bizim düşmanımız eski, geçmiştekilerden bugündeki, gelecekte düşmanımız müşterektir, tektir. O içindir? şeytandır. Onun için aynen plan uygulanır. Onun için Allah Subhanahu Teala diyor, şeytanın adımlarına dikkat edin. Ola adımlarına uymayın. Evet. Geçen ders Hazreti Hüseyin'in katlini Kerbale'de anlatmıştık. Radıyallahu anhu zulümden öldürülmüştü. O da Yezid'in döneminde olmuştur. Bugün aynen devam ediyoruz Yezid'in dönemi. Maalesef Yezid'in dönemi dört senedir bereketsiz bir dönemdir. O dönemde de aynen ikinci vaka o da nedir? Harra vakıası. Harra vakıası, yani yende Harra savaşı. Bu da nedir Harra savaşı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan da haber vermiştir. Bütün fitneleri haber verdiği gibi bu savaştan da öyle Medine'de bir savaş olur. Bunun da anlatmıştır haberini bize vermiştir. Şimdi Herra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı gibi Medine'de bir semttir. Ee, doğu tarafında, yani Mescid-i Nebevi'nin doğu tarafında o semt Medine'nin girişine harra diyermişler. Bu günde de adı harrat-ı şarkiyya. El harrat-ı Adı. Bugün de semt Var orada. Üteller var, evler var. Var orada bir semtir. Bakayım doğu tarafına düşüyor. El harrat-ı şarkiyya derler. Orada savaş oldu. Savaşın özeti nedir? Medine ehli Yezid'in beyatini aldılar. İptal ettiler. Ondan dolayı Yezid bir ordu gönderdi. Orada ne oldu? Savaş oldu. Şimdi bunu anlamak için, bu savaşın sebeplerini anlamak için biraz geriye döneceğiz. Daha iyi anlaşılsın. O da nedir? Hatırlarsınız Yezidi beyat ettirlerinde 60 hicri senesinde iki tane sahabe beyat etmedi Yezidi. Kimleridir? Hüseyin İbni Ali Radıyallahu Anhu ve Arda İkinci, Abdullah İbni Zübeyir İkisi de küçük sahabelerdendir. Bunlar beyat etmediler Yezidi. Medine'den çıktılar, Mekke'ye gittiler. Mekke'de kaldılar karşı Olma terefteri oldular. Ondan sonra Hazret Hüseyin anlattığımız gibi Kufa ehli ona yazdı. Gitti Küfaya, orada Kerbela'da Hazret Hüseyin katl olundu zulümle. Bunu anlatmıştık. Hazret Hüseyin katlinden sonra Abdullah ibn Zübeyir Mekke'de ne yaptı? İtirazını devam ettirdi. Baş kaldırmayı Yezide devam ettirdi. Başladı adam toplamaya. Zaten kendisi beyat etmemiş Yezid'i. Adam topluyorlar. Hazret Hüseyin'in, Abdullah İbni Zübeyir'in maksatları nedir beyattan, Beyat etmemeden onlar diyorlar biz yezitten daha evleyiz hilafete. Yani bizler daha sahabeyiz. Yani onlardan daha iyi sahabeler var. Bunlar hepsi daha evlediler yezitten. Ondan dolayı ne yaptılar? Beyat etmediler. Abdullah İbni de. Aynen meseleyi devam ettiriyordu. Beyat etmiyordu. Mecce'de meçede kaldı. Ne yaptı? Üç sene bu işi ona şey yapıyor organize ediyor. Ondan sonra bu üç senenin içinde bu sefer Medine ehli, Medine ehli Medine'de kim var? Ashab var, tabi'in var ve sahabelerin çocukları var. Yani sahabanın merkezidir Resulullah'ın Medinesidir. Büyük bir itibarlı bir yerdir yani. Medine ehli Bu Hz. Hüseyin'in ölümü geldi. Abdullah ibn Zübeyr Mekke'de esyanı ilan etmiştir. Medine'de ehli başladı ne yapmaya? Aynen şeye takılmaya. <gülüyor> bu akıntıya uymaya gittiler. Bunun da öncelikleri var. Yani bu Hazret Hüseyin'in ölümü yani daha doğrusu zulümle katıl olması ondan sonra Abdullah ibn Zübeyir'in ee, Mekşe'de isyanı Medine ehlinin ana sebeplerindendir. Tek sebebi değil ana sebeplerdendir. Ondan sonra da ana sebeplerden Medine ehli de Abdullah ibn Zübeyir var iken Yezid hilafete layık değil. Böyle görüyorlar. Aynen Kufu ehli de bunu görüyordu. Suf-ı hatta hazret Muaviye diyordular nedir? Hilafette ehl değiller. Medine ehli de bu akıntıya kapıldılar. Ondan sonra başladılar yani biraz toparlanmaya, isyan etmeye. Ondan sonra isyan ettiler. Bir kat sebep de vardır ufak tefek sebeplerden. O da nedir? Başladılar çünkü bu fitne bu e, ayaklanmak bir fitnedir. Hilafete karşı gelmek, otoratere karşı gelmek, e, yöneticiye karşı gelmek bu bir fitnedir. Alimler diyorlar fitne gelirken süslü gelir. Çok güzel gelir, hayacanlı gelir. Ama şerrini, fitnenin ne zaman anlarsın? Fitne gittikten sonra. O zaman şerri ortaya kalır. Bu akıntıda böyle fitne akıntısı geliyor. Millet kaynıyor içinde de başlar var. Bunlar da ne yapıyorlar? Hayecan, hamas kapılmışlar. Hayecana hissi devranıyorlar. Fitne Medine'de başını aldı gitti. Bunların fitnenin de başını bazı Medine eşrafından, onlar da ansardan ve Kureyş'lerden var, çekiyorlar. Bunlar nedir mesela? İşte Yezid ehil değil. Yezid'in malı Medine'de çoktur. Bu mallar nereden geldi bunlara? Bu türlü dedikodular başladı yayılmaya. Halbuki alemler diyorlar ki Yezid'in malı babasından kalan Muavye'den mallarıydı. Muavye'den de kalan mal Abu Sufyan büyük, biliyorsunuz Mekke eşrafından iyidir. Hatta Kureyş'in en büyük tacirlerinden iyidir. Ve efendisidir. O mallar kalmıştır. Resulullah zamanında bu mallar istismar olurdu. Yani kazandırılırdı. Hz. Ömer zamanında bu mallar vardır. Yani adamlar bu malları sonradan şeye geçerken yapmamışlar. Ama fitne geldikçe ne olur? Küçük bir şeyi şeytanın vasıtasıyla büyütürler. Ondan sonra niye hep şey emevilerdendir? Başlar o emevi cemaatindendir. Bu türlü meseleler ne olur? Halkta büyük oluyor. Yezid bunları duyduğunda, Abdullah İbni Zübeyli'nin de isyanını duyduğunda Hazret Hüseyin'in ölümünden sonra halkı yaptı? Medine ehliye, ehline iyi davranıyordu. Haber gönderiyordu, ne ihtiyacınız var, niye böyle yapıyorsunuz? Aynen zamanda Abdullah İbni Zübeyli e de ona da ne yapıyordu? Ona da altan alıyordu. İstemiyordu fitne olsun. Çünkü hala Hz. Hüseyin'in fitnesini üzerinden atamamıştır. Çok yumuşak devreniyordu alimler diyorlar. Tarihçiler bunu yazıyorlar. Neden? Başına dert açmasın. Çünkü Medine'ye, Medine ehli ayaklansa Yezid'in tahtı sallanır. Bu arada neyiniz var? Gelin görüşün benimle. Bu sefer Eşraflar toplandılar. Medine, e, Şam'a Yezid'in yanına bir ekip gönderdiler. Gidin Yezid'le görüşün, bakın mesele nedir. Ondan sonra bunlar da gittiler, Yezid'le görüştüler. Yezid onları çok iyi takdir etti. E, şey verdi onlara, ikram etti onları. Ondan sonra hepsine İstediklerini verdi. Ne istediler reddetmedi onları. Yanında da para ikram etti. Hepsinin doldurdu gönüllerini aldı gönderdi onları. Artık öyle tahmin etti yani artık bunlar gördüler bizi. Bizim bir sorunumuz yoktur onlardan. İkram etti onları. Bazı istediklerine tamam dediler. Yaparız istediklerimizi. Bunlar döndüler. Yine başladılar bu sefer ne yapmaya? Bir kısmı, bir kısmı oların başladılar Yezid'in aleyhine dedikodu yapmayı yine Medine'de. Ayrıca bu sefer iftira da ortaya sokuldu. İftira nedir? İşte Yezid'i gördük namaz kılmıyor. İşte Yezid'i gördük içki içiyor. İşte Yezid'i gördük kadınlarla. Bunları da Yezid Duvarçan bu sefer Yezid de çok kızdı. Hilim, hatta bir şiir dedi orada. Artık çok hilmettim size, elim dönecek vazaba. Böyle bir şiir dedi. Ondan sonra adam gönderdi, yezi Medine'yi yine. Niye böyle şey yapıyorsunuz? Onu da adamı da küçüklediler gönderdiler. Yazid'in valisini sıkıştırdılar Medine'de. Ondan sonra ne kadar beni Umeyye var hepsini Medine'de sıkıştırdılar bir köşeye. Dediler siz Medine ehline katılmazsınız. İm, emirlik yani valinin binasına sıkıştırdılar. Orada ambargo koydular ortalarını. Onlar da mektup yazdılar Yezide yetiş bize. Bunlar bizi böyle yaptılar. Yezid'in bütün bostanlarına bağlarına da el koyuldu. Bu sefer Yezid haber gönderdi onlara yine. Bunlar da yine reddettiler. Ondan sonra Yezid mecbur kaldı. Bunlara ne gönderdi? Ordu gönderdi. Onki bin askerli bir ordu gönderdi. Başında da Müslüm İbni Ukba. Yaşlı birsidir, tecrübeli birisiydir. Onu gönderdi. Aslında. Yezid dedi ki git Medine'ye sene yol verseler direkt git Mekke'ye. Abdullah ibn i Zübeyir'in orada bastır. Yani ordu çıkarırken Medine ehli çıkmadı. Çıktı Mekke'de gitsin. Eğer sene karşı gelirken yol vermeseler üç gün mühlet ver Medine ehline. Üç günde dize geldiler beyeti geri verdiler. O zaman Onları şey yap. Bırak hallarında valimizi de yeni baştan tayin et, ondan sonra devam etmek üzere. Abdullah el-Mücver esyanlı orada bastır. Çünkü Mekke Medine İslam aleminde bir yeri var. Bugün de de yeri var. O zaman da yeri var. Yani sembolik olarak İslam dedir Mekke Medine'dir. Orada bir de sahabeler var, sahabelerin de neyi var? çocukları var, sahabelerin torunları var, ilim ehli var. Burada Müslümanlar şey, pardon, ordu geldi Medine'ye etrafına. Har Har Har'a Şarkiye dedik o taraftan geldi, doğu tarafından. Geldi. Orada konakladılar. Medine ehli bu arada duydular ordu geliyor. Hakdeler ne yaptılar? Tabi Yezid'i Kavarçan valisini Beyat'ini iptal ettiler. Beyat'ı söküp attılar. Yani biz seni beyatimizden vazgeçtik. Sen bizim valimiz değilsin. Halifenin de üzerine tabi Yezid de orada şurasını topladı. Alimleri de fetva verdiler ona. Bunları o beyata sokabilirsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki <gülüyor> kim beyatı bozarken o ne olur? Cahiliye üzeri ölür. Kim beyatı ederken halifenin hakkı var. olarına ne yapsın? Dize getirsin. Onun için o ordu çıktı. Medine ehli de bunu duyduğunda kalktılar yaptılar? Plan kurdular aralarında. Plan kurdular. Ne yaparım, ne yapmayarım? Ondan sonra dediler biz Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem örnek alırız. Ahzab nasıl saldırdılar? Resulullah Medine'nin içinde kaldı. Biz de Medine'nin içinde kalırız. Hendek kazarız. Ve bir yerlerde Hendek kazdılar. Ondan sonra Hendek'i kazdıklarından sonra dediler biz savunuruz Medine'yi. Ondan sonra bu arada da işte Araplar duyalılar böyle destek bize sağa soldan. Ondan sonra şimdi asıl ordu nereye gidiyor? Mekke'ye gidiyor ya, bir hadiste var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki bir tane bir mumin sığınır e, Mekke'ye, Kabe'ye. Bir ordu çıkar onu için Şam'dan. O ordu yer onu hasfeder. Ne olur? Yere gömülür. Bunlar diyorlar bu Şam ordusu Resulullah'ın müjdesine layık şeydir. layık olacaktır. Onun için bizimlendir. bizimledir. İşte bak en büyük tehlikeli hadisleri kendi üzerine oturtmaktır. Tarihte bütün fitne oluyor. Her çeşit hadisi alamet-i hadislerinin üzerine oturtur. Bu en büyük hatadır. Medine ehli de aynı hataya kapılmışlardır. Kendi jellerine Dediler budur. O zaman bu ordu <gülüyor> galip gelmez. Biz de ona galip geliriz. Geldil Medine ehli aldılar Müslüman ibni Uqbah. Bular ordu gelmeden önce de bütün Emevileri yani yönetimde olan olmayan hepsini Medine'nin dışına çıkarttılar. Olardan da ahdi aldılar ahdaldılar. Dediler, bizim sırrımızı vermezsiniz Şam ordusuna. Onlar da korkularından ahit verdiler. Onun için bunların da başında Mervan İbni Hakam vardır. Orduyunu karşıladılar bunlar. Müslim ibn Ukba, Mervan İbni Hakem'e dedi, ne diyorsun sen? Yani Medine ehli nasıl olur? Savaş nasıl olur? Abdülmelik İbn-i Velid aynen Emmevilerden çok zeki birisidir o müslim dedi, dedi bu böyle olmaz. Dedi sen, bir plan kurdun onun için. Dedi sen bir yerden bir yol açacaksın. Medine'nin içine atlıları girdireceksin. Ondan sonra bunlar çetrefile düşerler. Ondan sonra dağılırlar. Çünkü Medine ehli ordu değil. Karşılarında onçibintene ordu var. Yani planlı şeyli ordudur. Bu sefer bu sözünü tuttu Ukba. Mervan'ı gönderdi kime? Beni Harit'e var. Beni Harit'e Medine'nin bir köşesinde giriş noktasındadır. Oları ne yaptı? Beni Harit'e'ni gitti Mervan onları ikna etti. Dedi bak ordu geldi artık size ondan sonra ceza gelir. Ceza gelmeden önce size siz gel anlaşın ordu ile filan onlar diye yıkına oldular. Bu sefer kalktı Müslim İbni Ukbe. Bunlar Handek'in o bir tarafında çıkmak istemiyorlar. Kalktı geldi ki ordunun atrafında taktını kurdu Müslim İbni Ukbe. Gelen gelsin dedi. Bunlar da ne yaptılar? Baktılar fırsantır dediler. Lideri öldürürüz. Haklar ne yaptılar? Bir nevi fedailer gönderirler. Yani bir gündeme imtihan komandası Haklar en iyi şeyler e ekip ekip çıktılar ordulara çatışma oldu. Çatışma nerede oldu? Şeyde oldu. E Medine'nin dışında oldu. Ondan sonra topanlar çordu birbirine girdi. çordu birbirine girerken atlılar da sövariler girdiler Beni Harita'nın yanından Medine'nin içine. Birden haber aldılar dediler attılar ordu girmiş Şam ordusu girdi Medine'nin içine. E her çeş ne oldu orada? Şehir kırıldı. gücü bitti. Neden? Arkada çoluk çocuk var. Bu sefer her çeş geri çekilmek zorunda kaldı. Orada bayağı Medine ehlinden öldü. Karşılarında askerler var. Orada bayi Medine ehlinden öldü. Ondan sonra liderleri öldü birkaç tanesi. Ondan sonra ordu girdi Medine'yi kuşatın altına aldı. Savaş üç saat, dört saat sürdü alimler düğünde. Önle başladı, dört saatte bitti. Ama çok bir çi taraftan da çok insan öldü. Yani hem ordudan Şam ordusundan hem Medine ehlinden çok insanlar öldü. Daha fazla Medine ehlinden öldüler. Savaş burada bitti. Bunların böyüklerini de tuttu. Müslimü ibn-i üç tanesi üç tanesi anında başlarını aldı. Çünkü onlar sebep olmuşlardı. Cerisini, cerisini Müslimü ibn-i Toba'ya davet etti. Beyat'e davet etti. Beyat edeni bıraktı. Etmeyeni çağırttı. Şimdi Yezid Müslübü ibn demiştir ki üç gün mühlet ver olarak. Eğer üç günde sana cevap verseler tamam beyat al ondan sonra devam etmekçe. Etmeseler onları yok et Medine'ye de girdin. Üç gün Medine'yi serbest bırak. Askerleri, yani yağmalasalar, ceza olsun onlara. Bir daha her her şehrin gözü kırılsın, bir daha böyle bir şeye kalkmasla. Müslümanlara okuda da üç gün Medine'yi serbest bıraktı. Ama hakikat alimler diyorlar ki Medine'nin bütün yerini serbest bırakmadı. Bütün semtinde değil. Hangi semtler baş kaldırmışlar, onları serbest bıraktı. Hangi aileler, hangi şeyler baş kaldırmışlar, onları serbest bıraktı. Diğer Çin baş kaldırmamış, onlara tokunmadılar. Hangi semt karışmamış, onlara tokunmadılar. Ondan sonra, üç günden sonra Medine ehli hepsi beyat etti. Ondan sonra ordu yoluna devam etti meçe. Evet. Şimdi bu böyle bir fitnedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zerra'a haber vermiştir. Ya Abu Zerr ne yaparsın? Bir rivayette Tabarani Hasan bir hadiste rivayet ediyor. Ne yaparsın ki Medine'nin bu tarafında işaret ediyor olduğu yerde işte böyle şeyler olur. E, fitne olur. <gülüyor> Bu büyük bir fitnedir. Neden? Çünkü orada çok ashab-ı vardır. Ansar'dan 173 tane Ansar öldü sahabe ve o çocuklar. Toplam Kureyşilerden de toplam 10300 300 tane kusur. Bir rivayette 400 tane. Bazı tabi aşırıya gidiyor. Bin taneçi bin tane diyor. Ama sahabeden ölen, tabiinden, büyük alimlerden ölen üç üç kusuruydu. Fitne büyüktür. Fitne gelse sel gibi alır götürür. Öncesi güzel görünür. Bak öncesinde Medine'de hayacanlidir. Herkes hayacanlı hissi devreniyordu ama fişi çektin, mesele bitti. Ortaya ne çıkıyor? Ortaya fitnenin şarı çıkıyor. Bakıyorsun, işte aileler derbeder oldular, mal ciddi, katl oldu, tanca ödeye götürdü. İşte onun için alimler demişler, hiçbir zaman baş kaldırmak her getirmez. Baş kaldırırsan tam güçlü olacaksın. Hesabın tutacak ki, baş kaldırdın, tamam sen işi bitireceksin. Böyle bir hesabın yok, baş kaldırmak her getirmez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yönetici malını aldı. Kırbaçladı senin sabret karşılığında cennet var. Karşı gelmeyeceksin. İyidir. Bu Medine Harra vakası bir fitinedir. Bu da Yezid'in zamanında oldu. Şimdi burada hata kimdedir? Buna da bir bakmamız lazım. Hata nedir? İbret almam için. Ne için oldu? Kim hata yaptı? Sebep kimdedir? Sebep her iki tarafta da var alimler diyor. Her iki tarafta da sebep var. Yani önce eski bir ata sözü var. Diğer her zaman ölende hata var. Öldürenin canını yakmış ki o da onu öldürmüştür. Hata her iki tarafta da var. Yani Medine ehli <gülüyor> hatalıydılar çünkü sonucu iyi değerlendirmediler. Yani sonuçta sen bir devlete karşı çıkıyorsun. Halife var, ordusu var. Buna karşı çıkıyorsun. Bundan önce çıkanlar oldu, olmadı. Hazret Ali'den Hazret Mavi'ye çok cez değil. 20 sene geriye geçsek kan götürdü Sıfın Savaşı'nda Cemel Savaşı'nda ne oldu? Onun için bunu hesaba katmadılar. Hayacanlıdılar. Ama bunlar, mesela haricilerden farklıydılar. Bular, hariciler ne yapıyordular? Kendi akıllarına göre devreniyordular. Ama bunlar öyle değil. Buların içinde alimler de vardı. Hatta Abdullah İbni Hanzala vesilül o Ab ghesilil melaike var ya Abdullah cunup cunup gitti üret savaşında al şehit oldu onun oğlu da büyük ilim talebesidir, alimidir o da liderlerden birisiydi başlardan birisiydi anlatabildim onun için fitne geldi ne olur alimi de bile yanıtabilir demek için olacaksın Rabbani olacaksın bir de beyat yaptın. Beyati çifir olmadıkça beyati bırakamazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş, halifeyi beyat ettin. Eğer bir çifir görmedin onda beyatini bozamazsın. Ama Medine ehli beyatlerini bozdu. Bu da hatadır. Karşı geldiler. Beyatlerini bozdular. Şeytan geldi. Onlara çok meselelerini ne yaptıdır? İşte siz böyle yaparsınız, işte böyle yaparsınız. Onlar da zennetler öyledir. İşte Orduşam ordusu çöker dediler. Arablar gelir her yerden size sahip çıkar vasayyla ama olmadı. Eydir Yezi'din de hatası var. Yezi'din de burada hatası alimler diyorlar ki yani e, şiddet kullanmak halka karşı caiz değil. Ne kadar sabretseydin, ne kadar başlasaydın, daha diplomasi bir gününün tabiyle artaya soksaydın, daha bir, farklı bir yöntemle çözülürdü. Hem böyle hatası da arkadaşlar, üç gün ne dedi? Serbestsiniz dedi. Bu hiçbir şekilde İslamiyet'te olmaz. Üç gün Medineyi i Yağmalayın olsun. İslamiyet'te böyle şey yoktur. Evet, bu mesele bu kaderdir. Ama bunu yine bizim düşmanlarımız, yine bunu büyütüyorlar. Özellikle şiaçesinin, akılcılar bir de müsteşrikler. Bu, Hz Hüseyin'in ölümünü, suffini, cemeli, bak nerede bir karışıklık var, orada kendilerine bir yeri yapıyorlar. Oradan bir mezeme yine ne yapıyorlar? dine saldırıyorlar. Aslında Ashab-ı Kiram'a saldırmak, alimlere saldırmak, dine saldırmaktır. Buradan yine kendilerine şey çıkartıyorlar. Mesela ne üzerine duruyorlar Şiiler, müsteşrikler? Amca çocuğu yapılar. Ne üzerine duruyorlar? İşte Yezid, içkicidir, karicidir, şarkıcı müzik çalardı. Burada hiçbir rivayet sabit değil. Alimler diyorlar, Yezid içki içmiş, Yezid namazı terk etmiş, Yezid şarkı dinlemiştir. Hiçbir rivayet sabit değil. Var zayıf rivayetler ama hiçbirisi sabit değil. Yezid diyorlar ki, nasıl şark, içki içer? Yezid'in oğlu Maavya, biliyorsunuz Yezid'den sonra halife oldu, o kadar salihidir, yani neredeyse Hazreti Ümer'i aratmıyordu. Cenci'dir. Hemen o altı ay halife oldu. Sekiz ay. Ondan sonra hasta oldu. da öldü. Çok salihidir. Nasıl babasının bu hatasını kabul ederdi? Bir de Şam'da Şam'da onlarca yüzlerce sahaba, tabi'in alimler vardır. Bunlar nasıl süserdiler halifenin içki içmesini? Olur mu ya? İslam devleti bin, yani 60 hicri senesindeyiz. Nasıl olur halife içki içsin? Bu köşede bir, bir kaç tanenin üzerine bir kumanda değil ci, gitsin orada bir şey yapsın kimsenin haber olmasın. Bu halifedir. Halife cuma hutması veriyor, halife cemaat namazı kıldırıyor. Nasıl olur bu içki içsin? Nasıl olur halife namaz kılmasın? Bu böyle şey olur mu ya? Yani bunu akıl mantık bunu kabul etmez. Şam ehli de aynen hataya düştüler şey Medine ehli gittiler. Evet giderken yezit hastaydı. Camiye gelemedi. Bunlar ne dediler? Namaz kılmıyor dediler cemaatta. Halbuki yezit oları bile on gün karşılayamadı. Ayağında nakras hastalığı vardır. Nakras hastalığı e, ayaklarda olur, eklemlerde olur. Bir de bu ayakın üç taraflarında olur. Ağrı verir Onunla ilgili on cünoları karşılayamadı. Hatta karşılırken de onları tür üzerine battaniye örtülmüştür. Anlatabildim? Yani şimdi biz, iyidi öldür, hakkını yeme. Çafir bile olsa, Allah-u Teala bize kaide kurmuş, وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَعَانِ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُوا لِتَّقْرُوا Adaletli olun, وَلَا اُكْرَبُوا لِتَّقْرُوا Düşmanınız olsa, sizinle savaş ediyorsa adaletli olacaksınız. Biz Yezid'i burada savunmuyoruz. Biz Abu Cehil bile bu ümmetin Fir'a'nın bir tane otursa, ona yapmadığı şeyi iftira etse biz onu bile savunuruz. İslam adaleti budur. Abu Cehil'dir. Cehennemin dibini boyamıştır ebedi olarak da. Onu buğz bizi Allah'a yakın düşüren meselelerden. Ama yine biz onu başka bir iftirayı getirip buna bu Cahil yapmıştır diyemeyiz. Diyeni de kılarız. Onun için alimler güller ehli sünnet böyle bir şey yok uydur Yesit'te. Burada Medine ehli hataya gitmiştir. Bir de Medine ehline yaptığı Beyeti iptal ettiler beyatten vazgeçtiler. Hal'ul bey'ar. <gülüyor> Bu büyük bir kebiredir. Bu yani insanı ne yapar? Kanını halife tarafından halal kılar. Yan bey'ate geri göreceksin yan başına alacaksın. Bunu şeriat izin vermiştir. İyidir. Ne diyorlar? Bu düşmanlar diyorlar işte hakları var. Yezid içki içiyor, kadın müzik bir sürü sahaba var, bir sürü tabin var, bir sürü alim var Şam'da. Nasıl bunları süstüler Yezid'in e, şarkısını? Halbuki yezitten sonra alimlere alimler göz açtırmadılar, helifelere. Ki yezitten 10 sene, 20 sene, 40 sene, 100 sene, Abbasiler zamanında bile alimler helifelere göz açtırmıyordular. Nasıl Yezid'e 60 senesinde süserler? Hele sahabeler orada Şam'da var. İşte diyorlar onun için beyatı iptal ettiler, hal ettiler. Çünkü Yezid fasıkidir. Hatta bir kısmı ileri gidiyor, Yezid'i tektir ediyorlar. Anlatabildim? Onun için Ehli Sünnet bu konuda adaletli bakıyor. Diyorlar iyidir. Yezid'i hal etmesi caiz mücaiz değil. bil icma caiz değil. mi? i Sünnet icma ediyorlar. Diyorlar ki Yezid'i حَلْ اَتْمَغْ بَيْعَةٍۜ caiz değil. Bir şey var ise yezidir, cidir ehl hal ve akd, şuraylı oturur, onuyla. sahabeler bile otururlar, onuyla ne yaparlar? Hatası var ise düzeltirler, bir şey var ise engelli kaldırırlar. Ki aynen seni maviye ile yapıyorlar. Abdullah İbni Zübeyir, maviyenin oğlu Cibidir. Ama maviye ile otururken, Muaviye'ye çok şiddetli davranıyordu. Muaviye de halimidir. Ufku cenişiydir. Abdullah'dan çok yumuşak da altan alıyordu. Espriden karşıladıyordu. Bu cenistir, hayacanlıdır. Yani bak eskiden nasıl iyidir. Aynen yolda gitmeleri lazım. Bir de gelelim bakalım Medine'de kimler var idir alimlerden? Beyeti bozmadır. Alimlerin ağası, alimlerin imamı, sahabelerin önderi Medine'de o zaman da iki teneydir. Hatta üç teneydir. Abdullah ibn Umar, Hazret Umarın oğlu Abdullah wa ma ma Abdullah, bilirsiniz Abdullah nedir? Hazret Umarın oğlu. Abdullah ibn Abbas, üçüncü imamdır. Abu Sa'id al bir beş altı sahabe de bu büyük sahabelerden vardır. Bir de kim vardı? Ali İbni Hüseyin. Hazret Hüseyin'in oğlu Ali. 23-24 yaşındadır. yaşındaydır. O da büyük alimlerden sayılır. Bunlara benzeyen çok imam marıydır. Bir de Hazret Hüseyin'in kardeşi Muhammed İbni Hanefiye. Hazret Hüseyin'in kardeşi. Bunlar beyatı bozmadılar. <gülüyor> Halbuki Muhammed İbni Henefiye, Hüseyin kardeşini yesiş zamanında öldürülmüş. Daha evledir bozsun beyatı ama bozmadılar. Dediler yanlış yapıyorsunuz. Beyatı bozmak caiz değil dediler. Hatta Abdullah ibn Umar gitti şeylerin birisine, Kureyşlerin birisine. Abdullah İbni Muti'dir. Gitti ona dedi ki ya ibn Umar hoş geldin dedi, ne hoş geldin ne hoş gördün dedi. dedi ben geldim Resulullah'tan sana bir hadisi hatırlatın. Resulullah diyor, Çin beyatini bozdu, cahiliyet üzerine ölür. Dedi, yaptığınız iş yanlıştır, dedi. Tabi dinlemediler Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Umar sahabeler, Abu Sa'idun Huzri, çok nasihat etti bunlara. Bu cenzlerle, yürütenler bu olayı cenzler eydiler. Ne yaptılar? Kulak asmadılar. Böyük ashaba, böyük ülemeye kulak asmadılar. Ne oldu? bayat orada bozdular emekçi katay. Evet. Bir daha fitne bir de bir mesele var, şüphet var. Harre her, vakiasında bunu da bitirmeden yapmayalım. Diyorlar ki Yezi'd derken şey yapın üç gün şey yapın, üç gün serbest bırakın. Diyorlar o üç günde, o üç günde, e, yani bunu ne akıl ne mantık kabul eder. Öyle bir iftira atıyorlar o topluma. Sanki biz bugün de yaşıyoruz, yine yani de o günün Avrupa'sını anlatıyorlar bize. Diyorlar ordu üç gün girdi, bakire kız kalmadı. Yani Medine'yi Hangi kadını gördü asker elinde altına basmış. Siz gözünüzün önüne koyun. Şam ordusu, Müslüman ordusu, 64 Hicri senesindeyiz. Sahav ortamımızda bu türlü olaylar olsun, bunlar da kozu kuzu baktılar. Bu iftiradır. Bunun aslı yoktur, alimler diyorlar. Bunun aslı bu bu iftira 300 senesinden sonra tarihlere geçmiştir. Bunun aslı yoktur. Olmaz. İslam tarihi Müslümanlar savaşta ağacı bile kesmeyin diyorlar. Tarihimiz bellidir savaş tarihi. Bugün de de öyledir. Duşman esire zulmetmeriz. Kadın yaşlıya çocuğu öldürmeriz. Evleri yakmeriz. ağazları kesmeriz. Bir böyle ordu nasıl olur ki kadınlara tecavüz etsiler. Hatta diyorlar ki güve yani. Bir bir, bir bir bir adam kızını evlendirseydir diğerde yani ben ben seni evlendiririm bu ama baciredir bacire değil bilemem onu ben. çünkü her ajünde Şam ordu Sançiş Şam ordusu Berber ordusudur yamyam ordusudur ha Rum ordusudur gelmiş Resulullah'ın şeyine girmiş Medinesine öyle bir şey yapıyor halbuki öyle değil. Hatta yağmalamakta da, dediğim gibi mesela, yağmalamakta da tarihçiler diyorlar ki her yer yağmalanmadı. Sadece kim karşı çıktı? Yezide ye iftira etti. Kim ayaklandı? Kılıç tuttu? Onları yağmaladılar. Niye Abdullah bin Ömer ashabın evleri Ali bin Hasan'ın evi yağmalanmadı? Bunların hiçbir yerleri yağmalanmadı. Birçok insan var, evleri yağmalanmadı. Onun için bu iftiralardan da birisi nedir? İnnehu bular, ne yaptılar? İşte böyle kadınlara tecavüz ettiler. Bunun hiçbir aslı yoktur. Bunu raddetmeye aslında zikretmeye de gerek yoktur. Ama ben niye zikrettim? Olur ki bir yerde okur insan, bir yerde duyar. Derseniz bu şeydir. Doğruymuş, bizi bize anlatmadılar. Hayır. Bu hiç doğru değil. Hiçbir şekilde Aslı astarı yoktur. Evet, hırra vakiası elim bir vakiadır. Çok elimdir. Onun için bu fitnelerdendir. Neden burada fayda biz ne çıkartırız bugün de güncel? Fayda fitne geldi biz hissi davranmayacağız. Akıl mantık davranacağız. delile uyacağız. Fitne geldi genç, hayacanlı velevçi, iyi insandılar, Rabbani diler bile olara uyumarız. Madem gençdiler, hayacanlıdılar, neye uyarız? Bersli alimler, aklı selim alimler, fitneye nasıl bakıyorsa biz onlara uymak zorundayız. Hatta aynen şeye düşmeyelim. Evet, bu burada böyle. Tabi, dedikçe bu fitnede çok insan öldü. Ee, çok darbe oldu. Ondan sonra ordu da ondan sonra ordu da ne yaptı? Kalktı, devam etti. Metçe'ye. Metçe'yi kuşatma altına aldı. O arada Yezid vefat etti. Yezid vefat etti. Ondan sonra ordu Orada da biraz fitne oldu. İşte bastırmakta, Kabe'nin Kabe orada uğradı vesaire. Yezid bir öldükten sonra mesele değişildi. Artık ordu geri çekildi. Fitne burada bitti ondan sonra. Medine ehli de beyat verdi. Mesele bitti. Şimdi bir de ne kaldı o meselede? Meselede kaldı ki biz geçen der söz verdik, bu ki fitne Yezid'in zamanında oldu. Ehli Sünnet'in Yezid hakkında görüşün edilir. Bu da önemli bensellerden birisidir. Bunu da işlememiz lazım. Yezid, İbni Maavya, Hz Maavya'nın oğludur. 60 senesinde beyat olundu, 64 senesinde öldü. 4 sene sürdü. Bu dört senede işte içi büyük fitne oldu. Bir Hz Hüseyin'in ölümü zulümle şehit olması. İçi Medine'de harra vakiası Medine ehli kılıçtan geçirilmesi. İçi büyük fitne. Maalesef Yezid Subhanallah zamanı bereketsizidir. Dört senedir ama büyük şeyler oldu bu dört sene. Bu dört senede de Yezid bunlardan meşgul olduğu için futuhat de olmadı. Yani cihat olmadı. Onun için alimler diyorlar Yezid'in dönemi bereketsiz dönem. Bu Yezid kimdir? Yezid 26 Hicri senesinde Hz. Osman'ın hilafetinde doğmuştur. Ee, babasının yanında büyüdü. Tabi Şam'da doğdu. Babası o zaman da Şam'ın valisidir. Şam'da büyüdü, babasının el altında büyüdü. Babası da Hz. Muavi olduğuna göre tabi büyük bir sahabedir. Aynen zamanda 20 sene hilafeti sürmüştür. Ehl-i sünnetin icma en adil kralımız bizim ümmetlere karşı Muaviye bin Ebi Sufyan'dır. 13-20 sene Güldür Gülistanlıgı'dır Hazret Maviye'nin zamanında. İslam gelişti. İstikrar durgunluk oldu. Bu dönemde ilim izdihar etti. imal çok aldı. Bu dönemde Yezid ne oldu? Yetişti. Yezid 27 yaşındaydı. Be'at be oldu. Ona. 27 yaşındadır Babası vefat etti. Be'at oldu ona. Onun için e, babasının yanında yetiş, yetiştir, yetiştirildi babası onu. Hazreti Muhammed'in altında Yezid çok iyi yetişti alemlerde öyle. Gerçek hayatında birçok de ediyorlar belli değil. Çünkü anası Yezid'in bedevi bir kadınıydır. Bedevi olduğu için memleketi sevmiyordur. Her zaman Yezid de onun yanında şeyde, badiyede yetişti. Çocukluğu yani, ergenliği. Badiyede nedir? Çöl Arapları, sahrada de koyunları var, e, şeyleri var, çadırlarda yaşarlar. Orada yetişti. Orada da yetişen belahat sahibi olur. Dili düzgün olur, bedeni güçlü olur. Onun için Yezid ııı e, Yezidi alimler derken Yezid diyorlar çok belagat sahibidir. Bir ara şairidir. Bir de tam Arapçaya hakim olmasa şair olamaz. Belagat sahibidir. Ayrıca Yezid çok çaram sahibidir. Yani ikramı boludur, Hilm sahibidir. ederdir Bu da tarihini o dört senenin içinde hükmünde okusa ne kadar hilmetmiştir. etmiştir. Hatta e, Abdullah İbni Zübeyre dedikçe ne kadar sabretmiş. Medine Ahliye ne kadar sabretti. Velev sabrını sonda bozdu. Ama Yeziden cenel üzerinde bir hilm var imiş. Çok güçlüymüş. Yani savaşlarda Yezid meşhurdu güclü. <gülüyor> yani güçlüymüş savaşçıymış, korkak değilmiş. Evet. Bu Yezid'in şeyleridir. Yapısına gelir de Yezid uzun boylu, esmer tondu, kıvırcık çatlı, iri yapılı e, bir insanıymış. Onun yanında Yezid'in fazileti. Alimler diyorlar Yezid'in de faziletleri var. Bir de neyi var? Tersi var. Faziletleri nedir? Faziletleri en büyük fazileti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benden sonra İslam onçu Kureyş halifesiyle güçlü kalır. Yezid de nedir? Bu onçu halifenin içindedir. Yani dört halife, Hasan beş halife, babası altı, kendisi yedinci halifedir. Onun için alemler, bu bir fazilettir. Rasullah demiş onun için. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki ilk ordu Kayser'in memleketini denizden e, kuşatmaya gider, o ordu affolunmuştur. Sonra, bir hadis daha var, ümmetimden ilk denizde savaşa çıkan o da affolunmuştur. Halimler diyorlar, ilk deniz, ismi, Müslümanların şeyi oldu, ne diyorlar, deniz? Filo. Filo. Yok, Osmanlılar ne diyorlar? Dolandırız. Dolandırma. Dolandır. <gülüyor> Donan, Donanma. Donanma. İlk donanmayı Hz. Mavi'ye yaptı, Kubrüs'ü Feth'e gitti içinden. Onun için Hz. Mavi'ye ilk müjdeyi aldı. İlk denize minen Hz. Mavi'ye etti. Oranın kumandanı için. İkinci, Kub şeye Kastantiniye'yi Hır Hırklıs'ın memleketi Kastantiniye, başkenti. İlk ordu midir? idir? Celdiler Cemile, Kastantiniye'yi aldılar, Ebu Ayyub'u Lansal içindeydir. Şam'ın ordusu komandası kimidir? Başında kim Yezid vardır? Yeziid vardır. <gülüyor> Onun içinde düla bir fazilettir Yeziid'in. Resulullah demiş, ilk ordu Medine'yi kuşatır, o ordu affolunmuştur. mağfurun leh. O orduda kim Abdullah Mar vardır? Abdullah bin Marvarid vardır, Abdullah bin Abbas vardır, Abdullah bin Zübeyr vardır, Abu Uyub el Ensarî vardır. Bir sürü ne vardır o orduda? Sahaba vardı. Bu da Yezid'in neyidir? Faziletidir. Bir fazileti de de burada hatta Eyüp semtinde yaşanmıştır. Bugün de dediğimiz. O da Hazreti Ebu Eyyub'u Ensari radıyallahu anhu vardah ölürken vefat ederken yaralanır bir rivayette hastalanır. Yezid'e diğer ki Rezid kumandadır başdadır. Yezid'e diğer ki ben ölsem beni al askerin sırtına ne kadar derine gittin düşmanın içine en sonunda orada gömül. Çünkü ben duydum Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Müslümanlardan bir salih insan Rum yerinde ölür orada gömülür. İnşallah ben o insanım derdi. Yani Resulullah'ın şeyi üzerinde çıksın. Abu Ayyub'l Ansari radıyallahu anhu vefat eder. Vafat ederken Yezid'in üzerinden düşer. Yani hem babası yerinedir. Hem büyük sahabedir. Hem de kendisi mesuldür bundan. Vasiyeti yerine getirmek için. Kahar en derine götürür. Ne de surlara yakın. Bakın bugün de surlar, Topkapı surları ne kadar yakındır Abu Eyyub'un türbesine çok yakın sayılır. O zaman da savaşlarda bu çok yakın iyidir. Ora, ora kadar gelebilirler, orada onu gömerler. Cöverken Rum kralı kalanın üzerinden bakıyor. Haber gönderir Yezi'de. Diğer ben zannettim. Muaviye'nin oğlu kendisi gibidir ve bilmedim oğlu kendisine benzememiştir. Yani dahi değil, aptalın tekidir. Nasıl? Ya hiç korkmuyorsun. Sen gittikten sonra he? Biz bu cenazeyi çıkarıp köpeklere atarız. Yezi'de gelir elçi böyle der. Yezi' der gitsel ona vallahi der. Bu Resulullah'ın en yakın sahabesidir. Bu vasiyet üzerinde burada gömülmüştür. Eğer aklından geçerse böyle bir şey yapsa Arap ülkesinde yani Müslüman toprağında ne kadar Hristiyan var hepsini kılıçtan geçirir. Ne kadar çilsere var hepsini yerden bir ederim. O zaman Rum'un kralı Cenâ Celdir'lerinde şimdi diye anladım ki bu bu da babasına çekmiş. Yani dahilik de. Bu da Yezid'in şeyinde anlatırlar bunu yani e, yiğitliğinde korkak olmadığında ondan dolayı 24 senesinde Hazret Maviye Hicri'de ilk denizden müjdeyi aldı. 49 senesinde 49 Hicri senesinde Müslümanlar ilk kuşattılar Kastançine Friz şehir İstanbul'u. Ama Fatih ne zaman kısmet oldu? Ta Fatih zamanına kadar. Hatta kuşatırken Kastançine'yi İstanbul'u kış geldi, gittiler Böğüc Ada'da. Orada kışı orada geçirdiler Böğüc Ada'da. Orada konakladılar. Kış bitti bir de geldiler. Üç sene. 49 50-51. Bir rivayette 53'te de buradaydılar. Ama baktılar olmuyor. O zaman çektiler onları. Evet. Maksat nedir? Maksat yezid'in faziletleri bulardır. Şimdi Yezid'in hakkında ehl Sünnet görüşleri nedir? Yani de Yezid'in önce hataları nedir? Yezid'in hataları ne? Ehl-i Sünnete göre en büyük hatası Yezi'din Hazret Hüseyin'i öldürenleri cezalandırmadı. Hazret Hüseyin'i kim öldürdü? Yezi'din amcasının oğludur. Übeydullah ibn Ziyad. Amcasının oğludur. Übeydullah ibn Ziyad ibn Ebi Süfyan ama o da bir cenç, Dedik, o da 26-27 yaşındaydı. Ne peşindeydir Yezide ye yakın düşsün, muvkii alsın. Kalktı onun da aklına şemir. Dedik aklını aldı. Hz. Hüseyin'le inat ettiler. Bildiler Hz. Hüseyin bunların sözlenmez. İnat ettiler. Onun için onlar bu vabalı aldılar. Bugüne kadar da alıyorlar, kıyamata kadar da vabal üzerlerine. Ama Yezide gelirken Yezid emir vermedi Hüseyin'i öldür. Ne dedi? Dedi Hüseyin'i engel olun Kufa'ya girse Kufa ayaklanır başımıza dert olur. Yani halifenin de görevi engeli kessin. Hüseyin'i uzaklaştırın Kufa'ya sokturmayın. Ama Hüseyin ne dedi olarak? Hüseyin de akıl adamdır tabi. Baktı bunlar böyle yapıyorlar. Gözleri de kan bağlamış. Dedi üç veriyorum. Yani beni bırakın dönünme geldiğim yere Yen yani beni gönderin bir savaş meydanına ben gidip orada savaş Yen yani de bırakın beni yazide ben gideyim yanına. Kendim beyat veririm onu çamda. Ben onunla konuşayım. E bunlar baktılar, bunlar üçünden birini yapsa bunlara bir şey kalmadı ortaya. Yani bir tarih bularca bir şey yazmaz. Şeytan aldattı bunları. Evet tarih yazdı sizi. Ama maalesef çöplüğünde yazdı, lanetinde yazdı. Yezid'e haber gelirken Yezid çok üzüldü. Hatta dedir Yezid bir gün bir gece ağladı. Evinde metem kuruldu. Zeynep aleyhisselam radıyallahu anha diyor ki ben gördüm bütün Yezid'in haşiyesindeki kadınlar hepsi ağlıyorlar. Gözleri kan çanak olmuştur. Hazreti Hüseyin önünde. Onun için Ali bin Zeynel Abdin radıyallahu anhu Yezid'e Medine'de olduğu anda baş kaldırmadı. Halbuki babasını öldürmüş Yezid. Fırsat bu fırsattır der. Ama kaldırmadı. Neden? İlim sülalesinden geliyor. Büyük sahabelerden oldu. fitneye katılmadılar. İşte burada alimler diyorlar Yezid'in bir hatası var. O hatada nedir? Hüseyin'i öldürenleri Çekecektir, onlara ceza verecektir. Ama bunu yapmadı. Tabi savunanlar da Yezidi diyorlar ki bunu niye yapmadı? İnsaf gözüne bakanlar diyorlar ki bunu niye yapmadı? Şimdi biz burada kolaydır yap yapma, ahkem kesme kolaydır masanın arkasından. Ama bir de gel sahaya in. Bak burada Suriye'de yanımızda şu anda şey var, savaş var. Ama Müslümanlar arasında da çatışma var. Çekişme var. Buradan kolaydır ahçem şesmek ama bir de git piyasaya orada içine in bak ne kadar zordur. iğneyle kuyu kazmaktır. Şimdi orada Kufa ayaklanmış, kaynıyor. Mehmetçede Abdullah ibn Zübir gitmiş belvele yaratıyor. Fitneler çoktur. Bunları Irak ahli özellikle fitne. Sonra bundan önce Sıffin Savaşı olmuş, Cemal olmuş, bir de Medine'de Şer'i halifeyi öldürmüşler. Hazret Osman'ı 3. halifeyi. Bu kaynamakta Yezid tabi tereddüt etmiş. Bunları cezalandırsam bu sefer ne olur? Bir zaf olur orada. Iraklılar ayaklanırlar. Bu sefer devlet çöker. Bak ondan sonra oldu. Iraklılar ayaklandılar. Abdullah İbni Zübeyir'in ayaklanması devam etti. Bütün İslam alemi Abdullah İbni Zübeyir'in hilafet altına geçti. Şam, Şam Sadez'e kaldı şeyde. Emeviler'de. Demek ki bu fitneler olur. Bu fitneler normaldir. Onun için Yezid bu hesap etmiş, onu çekmemiş ama şeyi lanetlemiştir. Bunu yazıyor tarih. Ondan sonra iftiralar, işte Yezid gelirken e, Hz. Hüseyin'in başını getirmişler, ağaçtan şey yapmış istemiş kadınlarını cari alsın. Bunların hiç aslı astarı yoktur. Onun için bunları zikretmek bile abes teşkikaldır. Yani biz bunları nereden buluruz? Hep muhteber tarih kitaplarından. Bunlar hep şialerin tarih kitaplarında var. Yani şialerin desisesiyle bazı tarih kitaplarını geçmiştir. Yoksa bunun aslı yoktur. Evet. Yezid'in en büyük hatası Hazret Hüseyin'in zamanında Onları hesaba çekmemesidir. Onları çekseydir hem tarih hem müminler onu affederdir. Onun için Yezid müminler tarafından affolunmuyorlar. Neden? Hesaba çekmedi. Hüseyin Hazret Hüseyin zulmün öldürdüler katillerini hesaba çekmedi. Evet. Medine'de de üç günün haberini vermesi Üç gün yağmalayın Medine'yi bu da affedilmedi. Bu da yanlıştır. İslam'da böyle bir şey caiz değil. Evet Yezid'in hatası da bulardı. Bir de dedik ki diğer şeyler, iftiralar Yezid hakkında işte müziktür, e, içkidir, şarkıdır, e, kadındır bunlar. aslında da bunlar iftiradır. O zamanda e, zaten ceriye var. Cere yoktur kadın ciddi kadından kadından. İşte İstediğin kadar cariye getirebilirsin. E, dört tane hanımın var. E, sayısız cariyen var. Halifesin. Savaşlarda her cariyeler var. Geliyor. Hiç gereç yoktur. Bu işlere kakarsın. Ama bunlar iftira. Bir de onların yanında büyük ashab-ı kiramlar vardır. Bunlar da susmazlar. Bunlar iftira olduğu için bunlara itibar etmiyoruz. Şimdi bir mesele kaldı. O da nedir? Ehl-i Sünnet, Yezid hakkında ne düşünüyor? Biz Yezid'e nasıl bakmalıyız? Tabi önce Yezid sahabe değil. Sahabenin oğludur. Sahabe değil. Çünkü Resulullah'ı görmedi. Hazreti Osman'ın döneminde ne oldu? Dünyaya geldi. Şam'da geldi. Ehl-i Sünnet'in tabi ihtilaflı konuları da var. Ne demişler? Ama racih olanı biz Yezid'i ne severiz ne lanetleriz. Radi budur. <gülüyor> ne severiz ne lanetleriz. Neden? Çünkü Yezid bir Müslümandır. Çafir olarak olmadık. Münafık da değil. Üzerlerinde olduğu iftiralar da sabit değil. Ama hatası nedir? Büyüktür. Dönemi talihsizdir bereketsizdir. O dört, o dört sene ümmet İslam tarihinde bereketsiz tarihtir. Onun için Yezid bize göre aynen fasıklar gibidir. Cünahı var ise he? Allah Subhanahu ta'ala onun cezasını verir. Allah'a kalmıştır. İstese affeder, istese onu cehenneme atar, istese ebedi atar ama bize göre kafir olarak ölmemişse o musulmandır, ona lanet etmek caiz değil. Bir de lanet, Yezid'i lanet etmek ne zaman çıktı? Alimler diyorlar, Abbasiler döneminde çıktı. Yani yezitten bir kaç? On sene sonra. Neden? Abbasiler Emevileri yok etmeye geldiler. Yani Abbasiler devleti kurarken ne var Emeviye mensup onu sildiler attılar. Ondan sonra Onlara şey yaptılar, lanetlerini cayız gördüler. O zaman Abbasiler şialere kapı araladılar. Bu lanet meselesini eşker ettiler. Evet. Yoksa ondan önce sahabeler vardır, tabi'inler vardır, hiç kimse Yezid'i lanet etmezdir. Ama nedir? Sevmezdiler. Biz de sevmiyoruz. Anlatabildim. Yani bir insanı niye seversin? İslamiyet'i için, İslamiyet'e hizmeti için. Onun için Yezid'in dönemi bereketsiz olduğu için biz de Yezid'i sevmiyoruz. Ama buğz etmiyoruz. İşini Allah'a bırakmışız. Çünkü Yezid'i bizi buğz etmemiz bize bir şey kazandırmaz. Ama onu sevmememiz bize bir şey kazandırır. Neden sevmiyoruz? Çünkü zamanı bereketsizidir. idir. Resulullah'ın torunu onun zamanında o sorumludur onunla. Öldürülmüştür. Medine ehline de orada zulm olunmuştur. Velev ki Medine ehli de katalıdır. Ama sonuçta bir zulüm zulümle karşılanmaz. Buna itiderli bakmamız lazım. Lanete gelirken Musulmanın laneti hiçbir şekilde caiz değil. Hatta kafire lanet edemeyiz. İlla o kafir o laneti hak etmiş, şifir üzerine ölmüştür. Lanet nedir? Allah'ın rahmetinden kovulmaktır. Onun için canlı kafire diyor lanet edemezsin. Belki o Allah'ı hidayet gördü döndü. Lanet Müslümanın sıfatından değil. Müslüman Resulullah'ın dediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem la'an değil. Lanet etmez lanetten tanınmaz. Onun için Hazret şey İmam Gazali İmam Gazali <gülüyor> hatta biraz aşırı gidiyor. Diyor, Rezid'i sevmesek bile ama Yezid'e rahmet okumak bizim üzerimize vaciptir diyor. Yani Yezid dedik Allah rahmet eylesin diyoruz onu. Yok sevdığımızda o Musulmandır her Musulmanı rahmet eylemesi lazım. Buna da İbni hacer Heytemi de katılıyor. Birçok alim de buna katılıyor. Geziye rahmet eylesin. Ama İmam Ahmed'e sordular ki dediler: "Yezid." Dedi biz onun mugzederiz ne severiz. Onun için bizim de orta görüşü budur. Yezid ne sevilir ne buğz edilir, ne lanet edilir ona. Bular tilke ummetin kad halet. Bu ümmet gitti, bitti. Gettiler. لَهَا مَا ve وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Bunlar ne amel işlemişlerler Allah tarafından görürler. Bizim amelimiz bizimle onların amelleri onlara. Ama biz bu tarihten sadece ne alırız? Ders alırız. Allah Teala bak peygamberlerin tarihini bize anlatmış ama bizi onlardan sorgulu tutmamıştır. E İslam tarihinde de biz dersi alırız. Aynen hatayı tekrar etmeliyim diye faydalanırız. Onun haricinde biz başka şeye giriş veririz. Girişsek şeytan bizi ifrat teflite çeker. Onun için Yezid hakkında şeytan çok iyi çalışmıştır. Yezid, şeytan için çok iyi bir sermaye olmuştur. Orta yol Elhamdülillah ehli Sünnet yoludur. Orta yolu tutan kendini cennetin kapsında bulur. İnşallah. Ama iki taraf var. Bir taraf Yezidi Evliyaullah ilan etmiştir. Bir taraf Yezidi zındık ilan etmiştir. şeytanla da ilan etmiştir. Çişsi de ifrat eder. Hatta Yezidi öyle Evliyaullah şey yapmışlar. Oradan bir fırka sonradan çıkmış. Yezitten de ilakası yok. Adları olara mensuptur. Yezidiyyun. Yezid, Yezidiler Hücum'da İrak'ın kuzeyinde Sencer, Musul'un vilayetinde Sencer bölgesindeler Bunlar bir nevi şeytana ibadet eder Anlatabildim Bir de bir kısım Yezidi lanet eder Onlar da kimdir? Şiiler, Rafiziler Yezidi lanetliyorlar Evet, kısacası ifrat tefritten kaçacağız Orta yol sahabenin yoludur. Ne Yezid'i severiz ne ona rahmet okuruz ama rahmet okuyanı da kınamayız. Ama lanet okumarız ona. Okuyana da ne sehat ederiz? <gülüyor> doğru değil deriz. Evet. Allah hepimizi orta yoldan ayırmasın. Ehl-i sünnet ve cemaat yolundan bizi ayırmasın. Bize doğru yolu göstersin. İfrat tefride kaçanlardan eylemesin. Her zaman itidal yolu, dört imamın yolu, ashab-ı cerramın yolu cennetin yoludur çünkü. Allah düz de bu yoldan ayrılmasın. Evet. Elhamdülillah Rabbil alem.